so baby You're so baby You're so baby 99 Açık Radyo'da Ay Palas Programı'nda bu gece yalnız değiliz. Hep birlikteyiz zaten bu dinleyici destek projesinin 15. yılında hep beraberiz. Bu gece Ekin Fil konuğum. Adın şey öyle ne yapalım Ekin güzel Düzenci ile beraberiz. <gülüyor> Kendisi bir fil değil. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ekin'in esasında e, pek sesini duymasanız da adını e, biliyorsunuzdur raddi dinleyicileri olarak. Kaç yıl oldu Ekin? 2008'den 2017'ye yani 9 sene ama Kasım ayında bir durdurduk Bitti. programı. Evet. E, volüm diye volume. bir programı vardı. Oldukça deneysel bir evet. programdı. Noise. Noise. <gülüyor> Pazar akşamları mıydı? Pazar... Gece yarısından sonra önce iki ile başladık Hı -hı. sonra üç, üç. oldu sonra bir saat dört sonra sonra, sonra sonra da bıraktık. <gülüyor> <evet. gülüyor> 9 sene sürdürdüğü Ekin'in... ...esasında çok ilginç bir hani... E, ...noise, kolajları diyebileceğimiz... Hı -hı. ...üst üste bindirmelerle vesaire... ...esasında bir hani... E, ...sanat yapıda... ...ayrı bir parça, ayrı bir müzik icra ettiği... ...başkalarının parçasından bir program vardı... E, ...hatırlayanlar vardır diye... ...tahmin ediyorum hatta um umuyorum açıkçası... Hı -hı. ...ama Ekin'i... E, ...artık sanat Ekin'in... ...esasında Ekin Fil kısmını da anlatabilirsin bence... Yani evet, 2007'den beri Ekim Fil adı altında müzik yapıyorum ben. Ee, birkaç albümüm çıktı, işte... Birkaç demişim birkaç kaç tane? Yani evet, Kaçtı biraz abi. çıktı, ondan sonra öyle yoğun bir şekilde Hı. devam ediyor. Son zamanlarda film müzikleri yapmaya Hı. başladım, devam ediyor, işte öyle. Hı. Hı -hı. Bu kadar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce Ekin'in esasında hani ee Ekin olarak da geldi. Hatta çalmıştın o zamanlar gitar yoktu sadece çalıyordu. klavyeyle çalıyordun. Yok gitar da, gitar, da geldi. Gitar, gitar da geldi. 2009'du. Evet. Bak onun üzerinden evet. de ne kadar zaman geçmiş. Evet orada Gökhan'la Pınar'la evet. üçümüz birlikte çalmıştık. Bir de Proud Park'ta gelmiştik. O zaman yani. klavye çalmıştık. O zaman da klavye evet. O o hikayeyi ayrıyetten evet. anlatırsı <gülüyor> <gülüyor> heyecanlı garip olmuştu Stüdyoda garip şey sıkışık evet, canlı evet evet esnide evet, ve kayıt tarafında evet. ee, ilginç bir şey olmuştu ee, şimdi biz hani birazcık daha ısınıncaya kadar e, bu tonda devam edelim nasıl yapalım seni senden bir deneyelim yoksa başka bir şey mi şimdi neyle açtığımızı bir anons edelim ah, onu söylemeye tamam Luca bak hatta o evet. kadar hazırlanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> e, Donnie ve e, Joe Emerson'la beraber açtık e, Kardeşler e, Şarkı Bun, Bu akşamki şarkıların hepsi Ekin'in seçkisi Ekin... Hepsi değil bazısılarını sen seçtin Sonuncu parçayı ben seçtim Evet Evet, Sonuncuş... <gülüyor> <gülüyor> evet bu ıı... ...kaç senesi... 79. Evet, ...benim için de yeni bir şarkı evet. aslında... ...bu geçenlerde ifte bir filmin sonunda çalıyordu... ...Drift diye bir filmin evet. sonunda... ...sonra araştırırken baktım ki... ...Ariel Pink de tekrardan yorumlamış evet. şarkı... ...ama orijinali çok çok daha güzel... ...çok güzel bir şarkıymış evet. gerçekten... Ee, ...sonra light, ya, e, tabii ki baskısı bitilmiş... plaklardan biri... ...Light diye the evet. ee, ...tekrar basmış belki o şekilde... Gündeme gelmişti ama gerçekten hoş bir şarkı. Donny ve Joe Emerson'ın <gülüyor> Baby adlı <gülüyor> parçası Dreaming Wild albümü 1979'da yer alıyordu. Şimdi bundan sonra ne varsa da <gülüyor> ne çalacaktık? Tanderket mi? Tanderket. Evet. <gülüyor> tamam. Tanderket'in geçen sene çıkan albümü Drunk Thun bir parça. Son zamanların en hip en iyi isimlerinden Kendrick Lamar'la da beraber kaydettikleri bir parça. Evet, selam olsun buradan Kendrick'e. <gülüyor> Keep walking, watch on this inside myself I need to ş. for this. My a bag of dimes now we of rhymes. Body bags price tags on your forehead nine times out of ten young niggas are nine to ten when that line becomes thin be a killer or firemen fill up the livid's pen if I needed to right my wrongs I can't deny sin condolences through these palms I remember when your cousin was coming home my bitch while well, we plotted to kill him cause we ain't know him unfamiliar faces make niggas nervous convicted court cases might hit the surface restricted territories might come through lurking we want none of that urgent call llama well, at turban fall on my identity Percocets for all the headaches I'm about to bring. Confetti tumble out this barrel as soon as it ring. You ready? That was the word for we moved on them Treat them like you're the plumber. I wonder if someone coming can see this tool on them Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen, but from the army. If I can write my wrongs, the pen is first I read. Even throw a bullet, hit him in the leg, still walk on by. 94.9 e, Açık Radyo'da iPalas programında iPalas programının dinleyici destek hastasına gelen programında ikinci düzel tüzenci ile beraberiz. E, bu arada telefonlar da telefonların başında şu anda kimse yok ama internet adresi e, hep faal ve internetten destek olmanız hep mümkün. Yani biz programdayken programdan sonra... ...Dinleyici Destek Haftası bittikten sonra... Hı -hı. ...ondan sonraki zamanlar... ...hep öncesinde... ...yani daha öncesinde destek olmadıysanız... ...mesela şu anda hemen destek olabilirsiniz. Nereye mesela? Aypalasa e, özellikle. Bir şey. <gülüyor> Açık Radyo.com.tr'de... E, ...sağ üstte idi hatırlıyorum ben. Destek ben de öyle hatırlıyorum. hatırlıyorum. Mavi bir buton vardı. Destek olun diye de hani... ...son derece net e, bir şekilde belirtiyor. Evet... Ee, ...hemen klikleyebilirsiniz oraya... ...hani orada duruyor mu diye bakabilirsiniz desek... ...olun basınca ne oluyormuş... ...aa madem öyle bu kadar geldim... <gülüyor> ...destek olayım de <da> diyebilirsiniz... ...hepsini, <gülüyor> mümkün bunların hepsi... Ee, aç, ...açık radyo... ...komtr'de sen? Evet açık tl, kom, tl. Kom, tl. Şu anda açık radyo'dayız. Var, ee, desteklerinizi bekliyoruz... ...biz bunu şarkılarında birkaç kere... ...daha tekrarlayacağız, buraya unutma diye de... ...kendimize not aldık zaten... Hı hı. <gülüyor> eee dinledik Kendrick Lamar'la beraber Drunk albümünden e, Keep Walking parçası. Bu Drunk e, ...albümünün bir de şey remixleri yine Drunk ama hani İngilizce oluyor ya. İçmek içti iç bana <gülüyor> o, ge, fiil çekimiyle ilgili durumu. Eee remixleri çıktı çok o da çok çok iyi bu arada. Yani <gülüyor> Tavsiye ederim. Tamam. Yani, <gülüyor> dikkat alıyorum. Şimdi araya ben bir parça sıkıştırdım. Ekinin seçtiklerinden e, koparak e, dinleyeceğimiz parça. Benim e, geçen sene ve bu sene biraz e, bütün dinleyicileri belki bıkınlık derecede çok e, çalarak hmm. e, canlarını sıkmış olabileceğim King Kuruldan <gülüyor> gelecek. E, tazecik bir e, genç İngiliz olarak başladı. ...geçen hafta mıydı? Ne zamandı? Bir, bir ay, ay oldu mu? Oldu. Bir ay oldu. Ki bu üçüncü, dördüncü albümü. Ee, 16 altı yaşındaydı ilk albümünü çıkardığında. Hı. O zaman Büyüksükse yapmıştı. Hı hı. Şimdi bununla iyice şey oldu. Neyveleri topluyor e, diyorsun. E, arada başka, gerçek kendi adıyla başka albümler falan da çıkarttı vesaire. Hı. Değişik bir e, çocuk. Hı hı. E, çocuk dinlememek lazım belki. Arkadaşımız... <gülüyor> King Cruel'dan dinleyeceğiz şimdi. Uğuz albümünden Biscuit Town. I sing to sing fact we made a pack but now i think it's over i'm red on wire but he sipped on cage soda fuck that's coca-cola tv sports the olympic ebola i think we might be bipolar Shallow waters, I'm the deep sea bed And I'm the reason you flow I got my moons wrapped around my head And Jupiter's nose Whilst you orbit with some stupid hoes Only a slack hole Güzel, fena değilmiş. Gider, var Yani, mı? evet. <gülüyor> King Cruel'dan dinledik. Biscuit Town Uz albümünden. 2017'nin en e, konuşulan isimlerinden biriydi. Şimdi Ekin'e geçiyoruz artık. Ekin'in üretimine. E, ki bu aralar arka arkaya. E, sahasında arka arkaya geldi gerçekten ya. yani. Neler geldi? Ya? Albümler. Gibi. Evet, şeyler... ...harici şeyler yapınca biraz... ...üstüsteymiş evet. gibi Hı. oldu falan ama... ...harici dediğimde işte bu film muhabbetleri Hı. falan... ...tam böyle geçen sene... ...işte film çıktıktan sonra... ...albüm yayınlandı falan onun ...diğer film çıktı falan derken hani böyle... Üst ...müthiş bir üretim... <gülüyor> evet. ...senede dört albüm <gülüyor> evet, de evet. ...acayip şeyler oluyor falan gibi... ...ben gıcırdadım... ...olmuş olabilir... Hı. ...koltuğu yağlayacağım şu ...Tolga'ya ağlayacağım... ...evet <gülüyor> bravo... <gülüyor> Ee, şimdi o zaman filmden bahset. Ben şimdi işinden kaçırayım. Şimdi yanımda e, bu Kaygın'ın albümü hı. de çıktı. Hı hı. E, Spotify'dan ve Bandcamp'ten de dinlenebiliyor. E, kaset olarak da hı. yayınlandı. Yani İstanbul'da şey de var karşıda. Dükkanın adına... Hatırlayamadım. Evet, hatırlayamadım. Zoltan. Değil. Yok. Rainbow 45. Yok. Ay çok ayıp. Neyse. Ne? <gülüyor> Her neyse tamam. Neyse evet tamam. ondan sonra işte... Ee, o, ...o şey... E, ...yayınlanan müziklerde... He. ...kaygıya ait. Yani Anladım. ilk yaptığım filmin müzikleri. Kimi filmiydi kaygısı? Ondan Ceylan mı? Ceylan Özgün Özçelik. Hı. Onun filmiydi işte. E, oradan bir şarkı çalalım. Tamam. Açılış. Aç e, jenerik, jenerik parçası. Filmisi. Title. Evet. Ruby. Ee, In Flame e, İngilizcesi filmin e, kaygı filminin e, Türkçe'si. E, açılış parçasını dinledik. D e, 360. Bu da İngilizcesi yazıyor. Türkçe'sin sen nasıl diyeceğim bana? Yani Şu bu... bak. Ha evet orada. İşte açılış şarkısı. Tamam. Şey. Da... Parçan isimlerini sonra neye koyuyor? Neye göre koyuyorsun mesela film yaparken bunları koyuyoruz? Ya bunu açıkçası Ceylan'la beraber şarkının isimlerini koyduk Hı? ama şey e, yani benim kendi kafamda çalışırkenki isimler çok daha farklı bir saçma sapan. Ha yani bu o albümde esas da... yönetmenle beraber bir şekilde şekillendi değil mi? Mesela filmde çalan bütün müzikler albümde var mı? Yok yoksa, evet, var, yoksa var. ara el, elediniz mi? Yok hepsi var. E tabi ki yönetmenle beraber şekillendiriyorsun sonuçta yani evet, onun filmi ve evet. <gülüyor> hani o nasıl neler istediğini söylüyor sen söylüyorsun filan tartışıyorsun filan. Bu çok o kötü şekilde. olmuş dedi mi Yok hiç demedim. <gülüyor> Nazikmiş. <gülüyor> Ondan sonra işte öyle. Yani bu öyle da oldu. şey bir açılışta kamera işte kesmiyor. Hı. 360 derece dönüyor. Hı -hı. Ona e, referans. O yüzden evet, güzelmiş. Aynen öyle. Bu arada söylemiyorsun sen hep böyle ha? tevazu yapıyorsun da e, film e, müzikleri esasında ödül aldı yani. Evet, evet bu geçen senenin yani 2017'nin Siyah Ödülleri'nde Hı -hı. müzik ödülünü bana verdiler evet sağ olsunlar. Sağ olsun. <gülüyor> Yani ödüllü bir besteci oldun artık sende evet. film, film müziği. Sadece bu film müziği yapmak hikayesi de ilginç. Ee, fi, film müziği yapmak hikayesi de değişik bir noktaya geliyor. Çünkü mesela hani yakında e, aramızdan ayrıldı Johan Johansson da kariyerinde hep film müzikleri devam ettirmeye başlamıştı. Max Richter de ona geçti. Evet. Ee, bir takım insanlar böyle sürekli film müziğini şey yaptılar. Sen de üç film mi oldu? Evet, üç uzun metraj oldu. Tabi oradaki sektörler bambaşka. Ka yani i̇şte ortamlar ödüllü var. Ödüllü olduğun yani. için ha, yavaş evet. yavaş belki sende öyle festival festival. İnşallah öyle şeyler Bak, olur. Bak Cevdet yani. oldu mesela yani. Ce Cevdet de işte baskında. E şeyin e baskı. Baskın değil o. Baskın. Hayır abluka ha abluka ha. baskı ya, abluka baskından şimdi için... <gülüyor> yani yaklaşık <Evet>. gibi <gülüyor> <gülüyor> Tamam, abluka doğru hmm. e, abluka evet. ile şey oldu yani o da gitti e, oradan devam et e, o, o plak şirketinin Subtex miydi saptex ile evet, tanışması evet. sanırım o şekilde oldu. Yani sanırım öyle evet. olmuştur. Yani evet. ben de tam bilemiyorum o hikayeleri de. Evet, tabii yani bu bir sonuçta ba bir... Kapı kapıyı açar. Network yani. Evet, oradan oraya oradan Buradan oraya. yetkililere sesleniyoruz. <gülüyor> ee, kaç Kaçıncı şarkı diyorduk şimdi? şimdi filmden devam edelim biraz. Ee, ondan sonraki parçalardan galiba. Ha, evet o zaman... Buradan bak. Bakıyorum. 11 olsun. 雨. Açık Radyo yazısını Zay Palas programı ve Açık Radyo Dinleyici Destek Haftası 3. gününü devirdi 4. E, gününe yarım saat sonra girecek e, bu vesileyle yani unutma notunda da bana şimdi Ekin gösterdi unutmuyoruz ve tekrar hatırlatıyoruz hangi adreste Ekin? Açık Radyo.com.tr'den kom.tr'de evet, oradan Destek olun butonuna e, şu anda mesela basabilirsiniz. Biz Eraslan gibi yapamıyoruz gün boyu hmm. dinlediyseniz eğer. Eraslan kadar tempolu ve heyecanlı bir şekilde. Hani gerek saat itibariyle gerekte e, beceri e, yetimiz o kadar fazla değil. E, Eraslan e, sağ olsun bu işi gerçekten çok iyi kotarıyor. Ama ben de heyecanlı heyecanlı söylemeye çalışayım şimdi. Web sitesinden. <gülüyor> çok heyecan verici. <gülüyor> Batı şey yapabilirsiniz. Sağ üstte destek olun butonu var. istediğiniz Ve... kadar destek olabilirsiniz. Hani evet. birkaç kere de basabilirsiniz. Tek klikle etmeyin yani evet. abi. Yani başka kredi kartları olur annenizden babanızdan, <gülüyor> eşinize dostunuza söyleyebilirsiniz vesaire. Öyle bir e, saadet zinciri <gülüyor> dememek lazım bu aylar ama çok gündemde yani insanın e, aklından ister istemez geçiyor. <gülüyor> Benim arkamda sürekli görünüsü var. Hatta Tosuncuk arkadaşımızın. Yani gerçekten müthiş müthiş olaylar bunlar. Her neyse. Açık gazete sabahları. Onlar daha çok bahsediyorlar bu mevzulardan. Şimdi Ekin'den bahsediyoruz. Ekin'in bu akşam neden ben bu kadar zevzeyim? Yani Oyun. normalde bak yanıma bir insan Beni geldi diye. Gördü, evet gördü. Birincisi, ikincisi de yorgunsun büyük ihtimalle. Öyle, ha, okey. Yani Evet, evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hep yorgunuz bundan evet. sonra. Ee, şey, e, Ekin'in e, Inflame, kaygının müziklerinin arkasından hemen e, son albümünden, yani bu sefer kendi albümünden bir parça dinledik ve sesini duyduk. Evet. Albümü vesaire artık hani parçayı sen söyle. Ghost Inside hmm. albümün hmm. adı, e, şarkının adı da Like a Child'du, evet. <gülüyor> Vallahi evet, ben de yorgunmuşum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Saat itibari, pazartesi, yoğun e, haftanın ilk günü. E, bir şey soracaktım, sana demin sormayı unuttum. Şimdi bu kaygı da mesela kaset olarak e, çıktı. Senin hı -hı. daha önce başka kasetlerin de Baş, çıkmıştı. E, başka plak şirketlerinden de hı -hı. basılmış kasetlerim vardı. Bu hangi plak şirketinden çıktı bu arada? Bu Helen Scarsdale Agency, son çıkan çıkar evet. çıkardığım plak, plak. plak şirketi. Evet. O e, Jeff Cantu Ledesma'nın plak şirketi... O, o Ruth O Daha önce Ruth da kasetin çıkmıştı galiba değil mi? Evet. E, bu kaset mevzunu ben tam olarak anlamıyorum. E, Hı -hı. Bu kaset mevzusu özellikle Amerika'da çok popüler Farkındayım ve hani format. böyle Deluxe kaset edisyonlar çıkıyor hani böyle üzeri... Çıkıyordur yani. çünkü yani hem çok hesaplı Hı -hı. hem de e, yani... Alması da hesaplı, yapması hmm. da hesaplı. Pilâ göre tabii ki. Ses de iyi. E tabii. Ama Neden olmaz. Çabuk yıpranıyor mu? analog ses geliyor bir taraftan. Yani herhalde CD'den daha dayanıklı diye düşünüyorum ben. E, ama bize yıllar önce öyle dememişlerdi. Allah bilmiyor. Şimdi diye... de öyle söylüyorlar. <gülüyor> en kötüsü CD'ymiş meğer. Yani hmm. meğerse. Hem de çöp. Yani. En iyisi canlı müzik. Tabii en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> yani... E, ...bayağı orada herkesin... ...kaseti maseti çıkıyor. Burada çıkardığın... ...zaman tabi böyle bir altından... ...gülümsemelerle karşılaşıyorsun o... ...kasetin bir çıkarı gibi. Kimse kasetçileri yok. Yani... Kaset... E, yok şimdi... ...artık burada da... ...insanlar... Yok, e, yani ne bileyim bir beş sene önce... ...filandan şimdi çok daha fazla... ...kaset. Var. Yani ben... ...ben kasetlerimin hiçbirini atmadım. Eskileri ee, de mi? Hiçbirini ha. atmadım. Yani... ...seninkileri attım. O ayrı. <gülüyor> benim yeni zaten evet yeniler atılacak Hiç, hiçbir kasetimi atmadım ama dinleyecek şey bulmak için hani böyle hani eski Volkman'ın tamir et ondan sonra onu bir yerden bağla Hı. çünkü hani eski kaset çalarların kayışlarını parçaları bulunmuyor vesaire biz hani yenisini al yenisini alayım tamam yani evet eskiden müzik Çok setlerinin içinde de şeyler olurdu hatırlarsan kasetman evet, evet. yani onları o şekilde de dinlerdi evet. bağımsız değil de Hı. Çok uzun süredir aslında böyle biraz modifi oldu yani kaset dinleyeceğimiz evet. şeyler. Şimdi o şeyleri eski teypleri falan bit pazarlarında falan bulunabiliyor aslında yani. Hani eğer gerçekten istiyorsan. Var canım benim evde Ha şu var. anda var mı? Var var. Ha, tamam. Ben çalabiliyorum tamam. evde. Ha tamam. Yani ya, çalı dinliyoruz hatta. Hı, o kadar da özlemişiz ki sesini. Yani e, hatta şeyi çok özlemişiz. E, ...stabilo kalemle... ...çevirmeyi e, şey, geriye geri hmm. al... Hmm. Çok... ...neyse. E, bazı... ...garip oluyor. Bu internette şeyler de oluşuyor. Yeni jenerasyona kaset... ...gösteriyorlar. Bu ne vesaire... Yani ...anlamıyorlar. Çocuklar... Hmm. Bu, Doğrudur. Değişik. Evet. E, kaseti çıktı. Sonuçta... ...bu kadar muhabbetin evet. orada. E, yani şey... ...son kasetim yayınlandı diyebiliyor musun? Son kasetim bu... Buydu evet. evet. Ee, bu albümün kaseti çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet, sonuncusunu o diyebiliriz. Doğrudur. Ondan tamam. sonra bir dijital ortamda Chaosmos'la beraber bir split yaptık. Ha. İkişer şarkılık Ocak ayında ama o şey yani herhangi bir fiziksel karşılığı yok. Esasında artık çok çok da olmuyor değil mi? Ender oluyor. Yani evet olmuyor da biliyor. Çok de. şart değil artık. Yani, yani sadece şey değil, ee, hani geniş dağıtım ee, bulamayan, bulma geniş Hı -hı. dağıtım şansı bulamayan e, sanatçılar değil de, hani e, en popüler isimler bile bas basılı çıkarmıyorlar çoğu albümünü. Keza yani bunun en şey örneği, Kanye West'in son albümü. Hı hı. Sadece dijital olarak çıktı ve yani kesinlikle CD basılmayacak dedi. Plak çıktım sonra bilmiyorum. Hı hı, ben de bilmiyorum. Yani, yani sadece dijital olarak mevcut hı hı. Life of Pablo, hani... Kanye West'e seven var mıdır bilmiyorum burada mı ben, ben seviyorum. Ben de seviyorum. <gülüyor> ee, senin parçanın arkasından şimdi e, Misa dinleyeceğiz. Hı hı. ...Misa adını... E, ...Misa bir sanatçı... E, ...şimdi adını unuttum Hı. ama... E, ...bu bir takma isim ve adını da bu şey... E, ...Game of Thrones'daki... E, ...şey... ...Dragon Queen vardı... ...Mother, Mother of Dragons... ...ben bilmiyorum... bilmiyorum ...çok ben az de. seyrettim... <gülüyor> Anlayanlar anlamıştır. Hmm. E, o ejderhaların annesinin hmm. e, Valerian dilinde seslendirdikleri isim Misa. Oradan almış ismini. Nereden bu? Hmm? Nered, yani Amerika'dan Amerikalı, nereden? Amerikalı, Amerikalı, siyahi ha. E, çikolata renkli. Evet. E, Hangi bölgesinden Amerika'nın kuzey güney? Aşağı ayranca. Hmm. <gülüyor> Kopaklaştın mı? He? Ciddi mi bu mülakat mı yapıyor? Bunu ben de bilmiyorum çünkü He? senden öğrenmek istiyorum. Senin dediğin bir Şimdi bakır söyleriz onun hmm. tamam. tamam. İyi, iyi yeni bir şarkı mı bu yani? Yeni yeni. Tamam. İyi sıkıştırdın da Do <gülüyor> <gülüyor> Maybe sometimes, maybe sometimes, do you think about it now? Do you think about me now? 94.9 Açık Radyo'da dinleyici destek e, haftasının 15. dinleyici destek haftasında Ay <gülüyor> Palas programında Ekin Üzel Tüzenci ile beraberiz. AçıkRadyo.com.tr'de sağ üstte destek olun butonu var. Ne yapıyoruz? Oraya tıklayıp destek, destek olabiliyoruz. Evet. E, bu arada hani Ekin beni sıkıştırdı sağ olsun e, ama ben arada çalıştım. E, Kopeççektim şimdi Hı -hı. sınav için. Hı -hı. E, Maryland'da doğmuş, Filadelfyalı bir e, sanatçı kendisi ama gerçekten yani şey sanatçıdan kastım hani şey e, müzisyen değil esasında. Multimedya artist olarak çıkıyor Hı -hı. bu müzik sonradan çıkan bir proje bir parça kaydedip ondan sonra bari böyle bir şey yapayım diye. Tek bir albümü var yani. Şu an yeni Hı -hı. tek bir albüm. Fantazi diye iki ili e, misa e, öyle bir e, yeni bir bir isim bir tane de albüm çıkartır mı çıkartmaz mı e, bilinmiyor e, yani şey ilginçte bir insan kuir zenci e, sanatçı daha ne olsun. yani bayağı ilgi çekici bir insan gerçekten hı. albüm de bence çok iyi gerçekten şey olarak e, Deneysel bir R&B gibi, hani son zamanlarda aslında biraz da popüler oldu bu deneysel R&B'yi ne Evet. Doğru. Ben de ama ilgimi çekti. Şey yapacağım. Gerekeni yapacağım. Beğenmeniz sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee, Mark Ernestus dinleyeceğiz. Evet, çok severiz. o e, neydi onların grubu? gene gitti bizim bizim <gülüyor> hatlar karıştı. Ama bu Mark Ernestus'un yürüttüğü e, yeni bir e, proje Orhan bizi öldürecek. Yani, evet dinliyordur din, değil mi? Din tabii, kesin. <gülüyor> Hiç kaçırmaz. Selam olsun. <gülüyor> Orhan'a da. E, Mark yeni bir projesi bu. Indigo Rhythm Force Afrika'dan git e, perküsyon e, ekibiyle beraber kaydettiği e, elektronik ve şeyin esasında çok iyi bir birleşimi. Ee, akustik perküsyonların çok iyi bir birleşimi. Ee, her neyse onu bir değerlendiririz. Evet tamam. D bu değerlendiririz. Evet, tamam. Şimdi <gülüyor> Mart Karneslus'un Indiegeltin Force albümünü beraber çıkarık albümden e, Vala, Vala. Vala Vala. Daldı parça dinliyoruz. boy bir ma balé I'm mm not -hmm. Açık radyoda. Yıllardır da problem çekiyorum. 94.9 demek bana çok zor geliyor. Dedin ama. Yavaş yavaş olunca ama hızlı 94.9 oluyor. Zor ama. 94.9 diyebiliyorum. O yüzden yıllardır 94.9 diyorum. Değişik bir bakış açısı. 94.9. 94.9. Evet. Unuttuğumuz... Neydi? Ismi. Unutmuyoruz. 94.9'un hayatına devam edebilmesi için... Ee, onu söyleyeceğiz ee, 99'dan hayata devam etmesi için açıkradyo.com.tr e, sağ üstte destek olun butonuna şu anda e, basabiliyorsunuz ama şunu unutmayalım yarın sabahtan itibaren de e, telefonların başında e, burada bir sürü günlüğü insan oluyor 343-4141'den 41 41'den. İşte arayıp e, destek olabiliyorsunuz bir tık başka yolu var istiyorsanız direkt hani koltukçular çıkması buraya gelip bizzat da şey yapabilirsiniz stüdyoyu görüp çünkü herkese açık ve herkesin radyosu açık radyo e, herkese açık radyo e, yani Ekim bile geldi düşünün <gülüyor> ne biçim insan oldum ben ya <gülüyor> evet, şu anda yani e, arkadaşlar evet şimdi tekrar toparlarsak konuya e, debin ki e, Mark Ernestus'un e, grubu e, unuttuğumuz önemli grup Basic Channel ve Ritim Sound'tu Moritz von Oswald'la e, beraber ikili olarak yıllardır sürüdürdükleri Berlin Teknus'unun ve Berlin Dab Teknus'unun önemli evet. ilgiplerinden bir tanesi ki ee, ...adı unutulmaması gereken bir ekip esasında. Ben geçen sene o kadar çok dinliyordum ki... Hmm. ...şey... Evet, sık sık da aslında Türkiye İstanbul'a. Geldi Mordis von Oswald. Yani iki kere geldi İki, iki kere mi? geldi. İki, i̇ki kere geldi, doğru. Birisinde de çok kar yağıyordu, Evet. Hmm. Ee, ...bir kere de işte o kazayı ve hastalığı geçirdikten sonra... ...tiri olarak gelmişti. Hı hmm. hı. Senin hatırlattığın Vladislav hmm. ile beraber... Boru Sandık. Yani. Boru Sandık. Evet. Güzel konserdi oldu. Evet, orada. çok düştü gerçekten. Demin biz hatırlayamadık ama şimdi sonra... Şimdi acısını çıkartma kaderimden <gülüyor> <de> bildiğimiz <gülüyor> her şeyi anlattık. <gülüyor> ee, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Ee, ben daha fazla zırvalamadan... Hmm, estağfurullah. Ama yani gerçekten şimdi bölüm dedikten sonra bu parçayı çalınca da ne alakası var? Es değil esas, hiç zırva değil bence. Hiç zırva değil bence de istediklerimizi çalıyoruz. Parça, evet. Ee, çok teşekkür ederim Ekin. Ben de teşekkür ediyorum. Beni davet ee, ettin, geldin. Bu aslında yani ne zaman arasam geliyorsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hani seviyorum da canlı yapacaktık esasında, canlı çalacaktık Ekin ama e, inşallah bize, başka, başka, başka zamana O biraz, e, biraz şey, zahmetli oluyor. Eee evet. onun da bir yapalım istiyorum. Çünkü onların keyfi bir başka oluyor. Buradaki yayın heyecanı, konuşma heyecanından da kat kat evet, daha ya, heyecanlı doğru. oluyor. Eskiden daha cesurduk belki onları sık sık yapıyorduk. Öyle mi diyorsun? Evet. Olabilir. Yani, şimdi siz... artık korkak mıyız yani? Es, üşengeç dizi gibi. Yani bilemedim şimdi yani. Onu da söylemek lazım. Yani, o kadar evet. albüm çıkartıyorsun yani kalktın geldin buralara çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Rica ederim. <gülüyor> E, Açık Radyo'nun dokuz e, yıllık programcısı. Gerçi yani geri dönmemek üzere değil belki. Diye. Yok canım. Başka içeriklerle yeniden bir program olabilir tabii ki önümüzdeki zamanlarda. Şu an için böyle bir şey yok. Düşünce yok vermeye, ama evet, belki daha sonra yeniden Bence gecenin bir ortaya çıkabilir mi yani? <gülüyor> bir gece ansızın... Gelebilir mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, Şimdi son parçayı evet. sen alan set istiyorum açıkçası. Ne diyeyim? Benim son zamanlarda çok beğendiğim bir şarkı Demet Akalından damga damga. Herkese iyi geceler. İyi geceler. ya.